kıymetli arkadaşlar, dinleyenleri, Profesör Doktor Etemci Beyoğlu hocamızla birlikte Bir Galip'lerin kitabı Programındayız. Kıymetli hocam bu geçen haftaki programda Esat Bey Hazretlerini yetiştirdiği şahsiyetlerden bahsederken bazı isimleri zikretmiştik. Sami Efendi Hazretlerinin kısaca hayatından bahsetmiştiniz. Mehmet Ali Efendi var oğlu Mehmet Ali Efendi. Dilerseniz bu hafta da yetiştirdiği şahsiyetlerden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 hücresi çok kuvvetli. Ve pir Efendimizin de Esaderibli Hazretlerin de nesli bu oğlu özellikle Mehmet Ali Efendi vassasıyla bu şekilde devam ediyor. Doğum tarihi 1874. Az önce gelirken Azm Mahmudüdayı Hazretlerin yerin altına girip erban çıkarttığı o küçük mescidin önünde bir sebil vardı. Yekpare mermerden yapılmış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 ilk tahsilini Erbil'de yapıyor. Ve İstanbul'daki hocası İslamboğli Hafız Şakir Efendi'dendir. Ve ilmiye icazetini 1896'da yine buzarttan alınmıştır. Yani bunu şöyle anlatalım. 1874'de doğmuş. 1896'da ilahiyat fakültesini bitirmiş. Böyle algılamak durumundayız. Yani 22 yaşında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 Evet. interdisipliner çalışma diyoruz. Eskiden bu yoktu. Her alim 3-5 tane tersiyor. 3-5 tane kaynak hadis usulleriyle beraber ve İmam-ı mepsutu, Mevsutu, işte Reddü'l-Muhtar Efem İbn Abidin'in 3-5 tane ondan okur, Arap edebiyatı okur, Arap şiiri, lugat okur ve onun yanında efendime söyleyeyim o devirde geçerli olan mantık bilimlerini okur. Cidel, cedel ilmini okur.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 Bütün ilimleri ciddi bir okuyorsunuz. Ondan sonra onun içinde bir konuda ihtisas sahibi oluyorsunuz. Bu devirde bütün ilimler ilahiyat fakültelerinde dahi tefsir fıkıh hadis ve hadis usulleri veriliyor ama ders saatleri yeterli değil. Hmm. Diyanet de bunu bildiği için Hasiki Eğitim Merkezi diye eğitim merkezi açıyor ki tefsir fıkıh hadis ve usulleriyle ilgili bilimleri ilahiyattan ayrı olarak vermek ihtiyacı hasıl oluyor. Çünkü müftü olacak bütün bu ilimleri bilmesi lazım. Bilmeyince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 Orada yine hem hizmet ediyor. hem de daha sonra işte bu kendisine bu Selimiye Dergahı eee Esedervili Hazretlerine tevdi ediliyor. Oraya da görevlendiriliyor. Eee Mehmet El Efendi. Evet. Ve orada da bir hizmet imkanı bulmuş oluyor. Yani bu ilmi icazetinden sonra bir manevi terbiyeden geçiyor. Yani herhalde Esedervili Hazretlerinin yanında geçiyor. Sonra da işte onu bir kullanma alanı, bir hizmet alanı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 okuduktan, öğrendikten, zahiri ilimleri öğrendikten sonra tıpkı Mevlana da böyle, Hacı Bayram da böyle, Hacı Şabanı ve Hazretleri de böyle, Azim Ahmetü de Hazretleri de böyle, ondan sonra sevrisülük yoluna, tarikatlığına giriyor. Yani önce Cüneydi Bağdali'ye dayısı Seri Sakati ne demişti? Önce muhaddis ol, yani ilimde derinleş, ondan sonra sufi yol. Çünkü cahillikle beraber tasavvuf gitmiyor.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 Yarım saat dinliyorsun. 10 tane yanlışı sıkıyor. Bir şey de diyemiyorsunuz edeben. İyi adam olmadığı için onları da adam olarak oraya getiriyorlar. diye fakir uzun yılların hep bir birikim var. Şöyle kenardan bakıyorsunuz. Halının altını kaldırıyorsunuz. Yani ilim falan yok maalesef. Hatta çoğunda da aşkı göremiyorsunuz. E bu kadar bu adam ne kadar insanı? Bir insan ne kadar irşat edebilir?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 Beygam merim nasıl yapdırsam onu bilmiyor. Rahmetlik Sami Efendi Hazretlerinden biz abdest almağı öğrendik mesela. Çeşmeyi açardı, avucunun içi dolar, altı adamlamazdı. Çeşmeyi kapatırdı. O suyla yüzünü yıkardı. Çeşmeyi açar, avucun içini doldurur. Çeşmeyi kapatır, avucun üzerindeki köpürle kolunu yıkardı. Tabi biz o zaman gençlik bilmiyorduk. Sonradan işte İlahiyat Fakültesinde öğrendik bunları biz. Meğer Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hadis-i şeriflere göre bugünkü ölçülere göre yarım litre suyla namaz abdesi alırmış. Ve fazla su mekruh deniliyor. Ve hesabı da var deniliyor israftan dolayı. Ve şimdi bu hadis-i okumadan tefsir kitaplarını okumadan bu bilgiye sahip, daha sen abdest almayı bilmiyorsun. Bir abdest alıyorsa koşukur yarım ton su gidiyor. E peygamberimiz yarım litre, sen yarım ton gidiyor. Aşıyorsun ne kadar şakır şakır şakır şakır.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 Yani hem oturacak hem de eterefa yayılacak. Hem dikey hem yatay. Hem vertikal hem horizontal. Hem ufki hem enfisi. İkisi aynı anda olacak. Yoksa noksandır. Okuldaki maaşın ne geçiriyor? Ondan sonra aşamada kitap okuyorsun. Cık, değil. Git parasız halka da biraz hizmetler. Haftada bir defa git Şifa-ı Şerif oku. Haftada bir, bir defa sahih Müslim oku. sahih Buhari oku. Efendim söyleyim git ee,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 Falancadan yanlış bir laf işitiyorsun. Falancı yerden kulak çekiliyor. Filancı yerden nereden geliyor bu taşlar? Vazifeni yapmıyorsun. Sen Allah'a yardım edersen, İntensurullah yaparsan. Men insari ilallah, qalil hawariyunanah insarullah. Sen Allah'a yardım edersen, Allah'a hizmetçi olursan. Yansurkumullah. Allah da sana yardım eder. Yani Allah da sana hizmet eder. E, oturuyorsun akşam bir şey yaptığın yok. E, gitti iki tane talebiye der diyoruz. değil mi? Evet.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 Yani biz buna bugün doçent, yarın doçent, e, mu'it kelimesi kullanılıyor o devirde. O noktaya kadar, yardımcı doçent veya doçent seviyesine kadar asoç prof diyorlar şimdi kısaca. Hmm. Yardımcı profesör. o kadar ulaşmış tedkikat ve teelifatı İslami heyeti. Yani İslam'a dair yazılmış eserlerin incelenmesi ile alakalı bir kuruluş varmış. Her isteyen istediği gibi kitap Osmanlı döneminde yayınlayamıyor. Bu tetkikat ve tehlifat İslami heyetinin imzası olmadan basamıyorsunuz. Şimdi önüne gelen kitap yazıyor. Efendim bir ön incelemeden geçsin, bir heyetten, bir kuruldan geçsin. İslam'a ayıkır yönü var mı? Yok mu? Toplum zehirlenmesin. Deseni bu sefer basın özgürlüğü, fikir özgürlüğü devriyor giriyor. Yanlış fikirler de serbest sayınlanıyor. Doğru fikirler de serbest sayınlanıyor. Ama Osmanlı dini konularda serbest sayına pek izin vermemiştir. Böyle bir e, dini bir eser edecekseniz yanlış doğru var mı diye bir tetkikten geçiriyor ve bu heyetin bu komisyonun ikinci reisliğini de yapmıştır. 1900 işte Mus'la-i Sah'ın olmuştur. Yani Ee, Süleymaniye Medresesi'nde e, bir işte duşenli kadrosuna geçmiştir. Musul'a 1907'de İzmir payesine ayrılmıştır. İzmir'de bir efendime söyleyeyim eee müderrislik görevi yapmıştır. 1910 senesinde Surre Yuhmayun kadılığında bulunmuştur. Yani hacca gitmiştir. Ve hacca gittiği zaman Türk hacılarının fetva sorduğu bir merci, bir görevli olarak Hanefi Meslebe'ne göre fetvalar vermiş. Hac yolculuğunda hacılarla beraber olmuş, sürre alayına katılmış ve bu şekilde bir kadılık görevi de var. 1915 senesinde Bayram Bayrampaşa, diğer isimleriyle Basamağ-ı Şerif ve Baba Efendi dergahı Posniş'in olmuştur. yani babasının o Selimiye dergahını kendisine vekaleten yönü yürütme görevini vermesinin yanı sıra aynı şekilde Baba Efendi veya Basamakış ı Şerif dergahında posnişin olmuş şeyhlik yapmıştır. 1917'de İptidai Hariç Müderesi olmuş ve 1918'de Dersam olmuş, bugün tabirle profesör olmuştur. Yani yarım doşan, doşan, profesör hep bunlar bu kademelik. Bir yandan şeyhlik yapıyor, bir yandan da yarım doşan, doşanlık ve profesörlük. Bu gibi akademik bir kariyerden geçiyor. Evet. Bahattin adında bir de oğlu olmuştur. Bizim bile bildiğimiz kadarıyla. Tabi dolu dolu bir hayatı var Mehmet Ali Efendi'nin. E, fakat işte 1931'de yine Menemen'de yargılanıyor. Evet. Yani Mehmet Ali Efendi önemli bir şahsiyet hocam, ee, sizin de buyurduğunuz gibi. Ama hayatı böyle hizmetle ilim talebesi yetiştirerek işte kadilik görevi, sonra evet. postişinlik görevinde bulunmuş. Ee, çok böyle dolu bir hayatı var. Ee, 1931 senesinde de işte Menemen'de yargılanıyor mağdurlar. Evet. O şey, evet. o zamanki derin devletin tabi İngiliz parmağı var işin içinde. O olaydan.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 Pek çok Sufi'nin tabii nefse alakalı görüşleri var ama bu Esad Halibli Hazretleri'nin de bu nefse dair bazı görüşleri var. Bunlardan bahsedebilir misiniz? Evet. Bu Yusuf Suresi 53. Estağfirullah. Ve ma nefsi. Ben kendi nefsimi asla temize çıkarmam. Yani ben temiz bir insanım diyemem. diyor eserler bazıları Hz. Yusuf'a ait olduğu söylenilen tefsir kitaplarında öyle yazıyor. Bazı tefsir kitaplarında Züleyha söyledir diye kaydediliyor. Siyaksı bakılan o manalar çıkarılıyor ama gerçekten innen nefsele emme ra tun bis Nefis emri kötülüğü çok emreder. Bir de o bisu kelimesinin başında elif lan var.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 Son nefes konusunda kendisini endişeli olarak görüyoruz. Yani endişe taşıyor ne yapacak son nefeste diyor. Esad-ı Hazretleri gibi bir pir muazzam son nefeste ne olacağız diye bir endişe taşmıyorsa demek ki son nefes değişmez ve bir referans noktası. Ben bunu şuna benzetiyorum. Uçaklar böyle Ankara'ya yaklaşır.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 Bir Esomboğa, o alanına, yani bir kabüre ineceğiz sonunda. İndirecekler bizi. Hiç kimse havada kalmazsın Korkmayın derler değil mi? Evet. Hiç kimse havada kalkmaz. Bir gün bu biter. İşte son nefes. Bizim o bağrumdaki uçakları indirmeye yarayan... ...değişme, sabit referans noktası oluyor. Son nefes. Ne yapacağız? Ben şu işi yapayım ama... ...bir de bu işin son nefesi var. İmanına gidecek miyim diye bir endişe taşımamız lazım...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 Sanki hiç ölmeyecekmişsin, dünya için çalışıyor. Tamam çalış ama yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışmayacak mıydık biz? Yarın ölecekmiş gibi ahiret için hiç çalışan yok. Ama ölmeyecekmiş gibi çalışan kapitalist ruhlu pek çok Müslümanlar söyledi. Müslümanlar para imtihanını kaybetti. Altınoluk dergisinden böyle bir başlık çıkmıştı bir gün. Müslümanların mal ile imtihanı diye. Haklı bir başlıktı. Osman Ozanımızın da güzel bir yazısı vardı. Kaç defa okudum. Müslümanlar Türkiye'de maalesef mal imtihanını kaybetti. Malı esir alması gelirken mal Müslümanları esir aldı. Ve çirkin manzaralarla karşılaştık. İşte Eserleri ve Hazretleri son nefes referansını kullanarak kendi uçağını indirmeye çalışıyor. Ve ma überu nefsi ben nefsimi asla temize çıkarmam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 Kendini kurtarınca başkalarını da kurtarır. Kurtaran kurtarır. Kurtaramayan kurtaramaz. Kurtaramamışlar terbiyeye kalkıştığı için arkadan gelenler üzerine bir bereketsizlik meydana geliyor. Kemale ermemiş terbiyeciler var. Terbiye ediyorlar, Başlattıkları terbiye hayat hareketi başlattıkları cemaat hareketi fiyaskoyla sonuçlanıyor.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 Efendim dedi, ben bir dövme yaptırmak istiyorum dedi. Olur yapalım dedi. Ne istiyorsunuz, hangi resmi yapalım dedi. Gelen müşteri dedi ki, iki küreğimin arasına sırtıma bir tane arslan resmi yap dedi. Olur dedi. gömleğinin üst tarafını sıyırdı ve iğneyi mürekkebe batırdı ve eline aldığı ufak bir değnekle çıt çıt vurarak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 Sırtında da bir arslan resmi gözüksün, ortaya çıksın. Ondan zevk alıyordu. Hobisi oydu, arzusu oydu. O dövmeci birkaç defa vurduktan sonra ah demeye başladı. Canım yanıyor demeye başladı. Canı yanmaya başlayınca o dövmeci dedi ki ne oldu, hayır oldu dedi. Ya canım yanıyor dedi. Ama mecbursunuz dedi. Yani dövme böyle oluyor. Başka bir türlü yolu yok. İlla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 uzunu yapmaya başladı. İğneyi batırıyor eee onu deriye koyuyor. Üzerine tahtere tak tak vurup 2,5 milim içeri girip çıkartıyor. Yine tabi rahatsız oldu bundan. Yine ah demeye başladı. Böyle bir sızı duymaya başladı. Dömeci hayır öyle dedi. Dayanamıyorum dedi. Ama başka türlü olmaz. Mecbursunuz bu çileyi çekmeye. Bu acıyı çekmeye mecbursunuz dedi. Yoksa ben arslanın resmini ortaya çıkaramam dedi. Dedi ki dövmeciye şu anda neresini yapıyorsan dedi. Şu anda kulağını yapıyordum dedi. Tamam kulağını da yapma dedi. Olur dedi dövmeciye başını salladı. Arslanın başka bir yerini yapmaya başladı. yine bir adam ayağa kalktı nanem vallahi en ufak bir şeyden hemen etkileniyor. Ah dedi, vah dedi hoplamaya başladı. Dömeci artık böyle bir adam hiç hayatında görmemişti. Hem döme yaptırmaya geliyor, hem de ah vah diye şikayetleniyor. Dedi ki ne oldu yine dedi? E, ya çok acı dedi. Bu sefer neresini yapıyorsunuz dedi? Dömeci karnını yapıyor maşanın dedi. Tamam. Yapacağın arslan karınsız olsun, başka bir tarafını yap dediğince, dövmece ayağa kalktı, kardeşim dedi, şu gömleğini al, dükkanımdan çık, seni istemiyorum. Hiç kuyruksuz, karınsız, kulaksız arslan olur mu dedi. Ve kovdu müşteriyi, Mevlana ne anlatıyor burada?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 Elhamle İskender yedik, canımızın çektiğini yedik. Öbür taraftan da beğenmediğimiz ıspanak var. Onu yiyeceksin. Onu yemekle ızdırap veriyor. Onu yememek acı veriyor. Bunu yemek ızdırap ve acı veriyor. Birisinin yenmesi, öbürünün yememesi acı veriyor. Bu şekilde acıya tahammül edersen ve huffetü'l cennet cennetin etrafında Nefsinizin hoşlanmadığı şeylerle çevirili. Nefsin ıspana istemi, onu yiyeceksin. Bir gün Hazreti Ebu Bekir radiyallahu yolda gidiyordu. Sırtında bir but vardı. Hazreti Ömer gördü. Ey Ebu Bekir nereye gidiyorsun dedi. Canım et çekti dedi. Eve et aldım hanım pişirsin yemek istiyorum dedi. Hazreti Ömer tebesüm etti. Ya Ebu Bekir dedi. Yani sen canının çektiği her şeyi yer misin dedi.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 Halbuki ki canında çekmiyor o yeme. Onu yerken de acı da duyuyorsun ve gülerek yiyorsun. Acıyı güle güle yutuyorsun. Bu insanı insan kamil yapar. Acıyı yutmal, yudumlamak. Yoksa sende gördüğüm kusuru gidip de ona buna dağıtmak, örtmek dururken, kapatmak gerekirken veyahut da onun bunu dedikodusunu yapmak zevk veriyor.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 sırtı yaptırıyor göğsünü yaptırmıyor çünkü insanın en güçlü yanı arkazıdır soğukta insanın arka tarafı erkek ön tarafı kadın arka taraf tekliğe açılır hiçbirimiz göremeyiz yokluğu açılıyor ön tarafımız hepimizin kadındır çokluğu açılıyor çoğalma sırrı var bereket rahmet rahman sırrı var arkada celal sırrı var teklik var ehadiyet var erkektir arka taraf arkada fırattır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 Çıkıyor, bir daha giriyor, bir kırk, bir daha giriyor, kırk, yedi defa giriyor, çıkıyor, iki yüz seksen gün sonra dünyaya yeniden geliyor. Niye? Çünkü annemizin karnında biz dokuz on gün duruyoruz. Dokuz ay, üç kere dokuz, yirmi yedi, iki yüz yetmiş. On gün eklersek iki yüz seksen. Anne karında duruş süremiz iki yüz seksen günle, dervişin halvette duruş süresi iki yüz seksen aynı.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 280 diyor? Boşuna değil bunlar. 7 tane kırkçıları 280 gün ediyor. Anne karnında da biz 280 gün kalıyoruz. O zaman doğuş başlıyor. İki kere dünyaya gelmeyen göklerdeki melekutun sırrına eremez diyor Hz. İsa Aleyhisselam. O nefislerimiz kolay bir iş değil. Adam gördü yanlışı hemen Ya yani Yanlış yapmış olabilir. Belki yanlış değil. Her tarafa dağıtıyor. Ama bir Allah dağıtmayın diyor. Fuhşiyatı gördüğünüz zaman üstünü kapatın. Emir bir marif neyi anil yapın. Hemen de dedokudu yapıyor. Hemen başka insanın yargılamaya başlıyorlar. Yapar yapmaz onun bütün günahları sana yükleniyor. Senin bütün süsabılar ona gidiyor. Ali Şeref'e göre. Bütün insanların işlediği en büyük haram bu. Hoşuna gidiyor. Beyin serotonunu üretiyor. Ahirette de kötü amellerden ilk defa dedokudan başlayacağım diyor. Geçen bir misalü verelim. Allah dedikoddan başlayacak. Salih ameller namazdan başlayacak. Kötü ameller dedikoddan. koddan. Dedikodudan, dedikodudan vareste kalan kimse görmedim. Hele kadınlar. Hayatımda iki tane evliya kadın gördüm ben. İkisi de hiç konuşmuyordu. Demek ki susunca evliya olunuyor. Evli, erkekler çok suskun olduğu için erkek evliyaların sayısı tarihte kadın evliyalardan daha çok. Kadınlar bir tutsa tutamıyor. Susarsan patlarım hocam diyor. Ama evladım konuşursan da ahirette patlatacaklar seni. Maalesef insanlık çizgileri, İslamlık çizgileri oturup yeni başlayan kendi açımızdan, kendimize göre yeniden bir değerlendirilme durumunda Allah nefis terbiyesinde hepimizi başarılı eylesin. İşimiz zor. Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kıymetli arkam dinleyenleri, Profesör Doktor Etamcıbeloğlu hocamızla birlikte bir galipteri kitabı programında sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim. Selamün aleyküm efendim.